...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeniden bir ekonomi, ekoloji programındayız. Her perşembe sabahı 10.30'da olduğu gibi. E, bugün e, Mehveş ve Pelin beni stüdyoda yalnız bıraktılar. <gülüyor> e, ama pek de mutsuz sayılmam. Ee, her hafta çok fazla konuşmamdan rahatsız oluyorlardı. Bu hafta mikrofon benim. Ee, Brejideki Selahattin arkadaşı çıldırtana kadar buradan devam edeceğim. Her hafta olduğu gibi biliyorsunuz e, bir çevre meselesini e, ele alıyoruz bu e, mikrofon başında. E, bugün de öyle yapacağız. Yine memleketin en büyük çevre sorunlarından birini konuşacağız. Marmara Denizi'ni. Marmara Denizi'ni... E, Yıllar içerisinde zaman zaman duyduk çok kirlendi işte e, Trakya'nın bütün pisliğini çekiyor kapalı bir deniz e, oksijen yetersizliği var ama bu tehlikenin boyutlarını çok fazla bilmiyorduk. Şimdi bu tehlikenin boyutları e, ne düzeye gelmiş e, onu konuşacağız bu konuda çok önemli. Ee, bir çalışma yapıldığı ismi Marem Projesi. Şimdi e, projenin lideri Levent Akgüz'ü, Artüz'de görüşeceğiz. Kendisi hidrobiyolog. Erdoğan Yönü Vakfı, Marem Projesi lideri. Telefon attığımızda olduğunu düşünüyorum. Levent Bey, günaydın. Ee, sesimi alabildiniz mi Levent Bey? Günaydın. Aldım, aldım. Günaydın. Günaydın, iyi günler. Peki, ben biraz bir giriş yaptım. Marmara Denizi'nin e, vahim tablosunun ee, ne seviyeye geldiğini az çok anlatmaya çalıştım ama çok da fazla söze girmedim. Benim önümde de raporun bir özeti var. Gerçekten çok vahim bir tablo var ortada. Bence şöyle yapalım. Bu vahim tabloya girmeden önce Marem nedir? Neden böyle bir araştırma yapıldı? İsterseniz önce oradan bir giriş yapalım. Ondan sonra Marmara Denizi bugün... Ee, artık geri dönüşü mümkün olmayan seviyelere kadar gerçekten geldi mi gelmedi mi Dilerseniz bunların detaylarını anlatın bize Buyurun. Olur ee, Marem projesi 1954 senesinde başlatılmış olan bir proje 1954 senesinden bugüne kadar da kesintisiz olarak devam Hı -hı. edilmiş Hı -hı. Yani esas Marem, Marem kısa adı Marmara Denizi'nin değişen oşanografik şartlarının izlenmesi ve etkileri projesi Esas Hı -hı. adı bunun. ilk önce e, Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nde Olafa Asen ve İlham Artus tarafından dediğim gibi 1904 senesinde başlatılmış ve 1982 senesinde Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün lav edilip lokanta yapılmasına kadar burada devam etmiş olan proje bu. Anladım. Ondan sonra da farklı e, üniversitelerde İstanbul Üniversitesi, İTÜ e, ve çeşitli bölümlerde bu yapılmaya devam etmiş Hı -hı. ve e, 2005'den beri de e, Seninçay'da İnönü Vakfı isimli yapılıyor. E, multidisipliner bir çalışma, e, farklı disiplinlerden bilim insanları Marmara Denizi ile ilgili çalışmalarını bu platformda yürütüyorlar. Hı -hı. Yani kısaca böyle özetleyebiliriz Hı -hı. Marmara Denizi ile ilgili yapılan çalışmaları Hı -hı. barem kapsamında. Şimdi iş Marmara Denizi'ne gelince Marmara Denizi'nin bir Miladi baş İstanbul Kanalizasyon Projesi'nin anahtarının çevrilmesi yani Kartal Pendik hattındaki balık örümleriyle başlayan süreç hı hı. şimdi o zamanı bir kovası olarak düşünecek olursak o gün bugündür bu kova aynı kovasıya suya mürekkep damlatıyoruz ve bu kovanın içindeki suyun rengi gittikçe koyulaş. Marmara Denizi'nin durumu da öyle yani hı hı. her sene bir önceki seneden daha bakın bir halde. Ne zaman başladı bu startı? Ne zaman oldu bu ee, bahsettiğiniz? 80'lerin 80 sonunda hı hı. yani 80'li yılların, 1980'li yılların sonundan itibaren e, bu süreç bu şekilde gelişiyor. Bunun da müsebbibi e, Marmara Denizi'ni çevreleyen bir hatta Hinterland'ındaki tüm kirletici unsurların derin denizde şarjı altında Marmara Denizi'ne e, yeterli arıtma yapılmadan basılması. Burada umulan e, varsayılan yani artık öyle olmadığı belli olan e, Akdeniz kökenli alt akıntının bunları bir konveyör, bir taşıyıcı bant olarak Karadeniz'e taşıma umudu. Ama öyle bir şey yok. Yani anca bu alt akıntının %10'u yani kirletici unsurların %10'u tam anlamıyla Karadeniz'e yapabiliyor yani hmm. Karadeniz'i kirletiyor geri kalan bölümü de Marmara Denizini işte bunca süredir kirletmeye devam ediyor peki ne duruma geldi bugün neler var bu e, bugün de bir açıklama yapacaksınız zannedersem Tekirdağ'a evet. doğru şu anda yoldasınız bir basın toplantısı evet. yapacaksınız öyle arasında Doğrudur. Ee, hangi ayrıntılardan bahsedeceksiniz bunlara biraz girebilir miyiz hocam Valla bir kere birincisi yani dediğim gibi multidisiplin bir çalışma burada Marmara Denizi'nin işte jeolojisinden kimyasına, ojenografisinden biyolojisine kadar çalışılıyor. Çünkü her parametrede çok ciddi bir erozyon var. Yani Marmara Denizi artık canlılarım yani beslenip büyüyebilecekleri, üreyebilecekleri bir ortam olmaktan çıkmış vaziyette. Yani bu 10 sene 15 sene evvel bu durumdan çıkmış vaziyette şu anda yani bir deniz denemeyecek bir su kütlesi olarak görülebilir Marmara binizi yani olması gereken oksijen değerleri çok düşük hatta birçok noktada anoksik bölgeler var besleyici tuzlar açısından yani felaket bir durumda diğer ağır metaller işte peş pesksizlikler pes bakımından e, ölçülemeyecek yükseklikte olan noktalara sahip olan güveniz. Zaten bunu yani tezgahımıza gelen balıkların hani, e, tür çeşitliliğinde de rahatlıkla anlayabiliyoruz. Mesela göferimiz artık yok. Mesela bir zamanlar çok yakın bir zamanda yani benim çocukluğumda Marmara Adası'nın kaynağı olan Kıbrıç balığı yok. Daha ileride yani benim öğrencilik yıllarımda Sivriada'nın orada tutulan orkinoslar yok, uskumru yok. Yani birçok balık 124 tane ticari öneme sahip olan balık türü artık Marmara denizini ziyaret etmiyor. Kaç tür dediniz? Şöyle, Kaç tür dediniz? 100, 124 tane ticari öneme sahip ticari olan tür artık yok oldu. Yok. Yani ama yok oldu derken, Marmara'da Ege, Ege'de var. Bazı yani büyük bir çoğunluğu Giremiyorlar Yani şöyle tarif edeyim Uzun bir koridor yapsam İçine işte sigara dumanı Zehirli gazlar O koridoru geçip Öbür taraftaki odaya varamazsınız Marmara Denizi'nin de Şu anki problemi böyle hmm. Yani bu türler Ege'de olan Mesela Orkünos, Kılıçbalığı Ege'de olan türler Fakat giremiyorlar En fazla en fazla Kenarları bazılarının içine kadar girip oradan geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ya bir de bunlar yüksek oksijene ihtiyacı olan atlet balıklar, yani hmm. hızlı balıklar, hızları oranınca da e, solunumda yüksek oksijeni ihtiyaçları var. Giremedikleri için Marmara Denizi bu ekonomik türdece kaybetmişler. Peki biraz rakam verebilir misiniz? Çünkü şöyle yani bundan işte bilmem kaç yıl öncesinde şu seviyelerde olan oksijen miktarı artık iyice azalıyor. Birkaç tane çok detay mi? Girmeden ha, biraz da kafamıza canlayındıralım hocam. Yani şöyle söyleyeyim. Yani şunu söyleyeyim. Kılıkların e, üreyip beslenip büyüyebilecekleri optimum e, oksijen oranı 5 miligram litre e, çözülmüşse şimdi bu Değerleri biz 80'li yıllarda yüzey suyunda bu değerleri biz rahatlıkla rastlıyoruz. Ama şu andaki ortalama 1-1,5 miligram litre üst su kütlesinde 1 miligram litrenin altında da altı litresi var. Yani Akdeniz köşemli su kütlesinde. Birçok yerde de 0,04'ler civarında hatta 0 olan birçok odakta mevcut Yani hidrojen o oksijen yerine hidrojen sülfürünün olduğu odakta mevcut. Yani burada çok e, dramatik bir düşüş var. Şöyle söyleyeyim yani kış aylarında e, yaklaşık işte 10 derecelik suda 8 mg litre civarında olması gereken oksijen değeri şu an itibariyle 4 mg litrenin altında. Canlılarında yaşaması mümkün değil bu ortamda. Yani tabii ki. Tabii ki çok kısıtlayıcı bir etken. Peki yani hakikaten tüyler ürpertici şeyler söylüyorsunuz. Ama bence bunun bir de şu boyutunu konuşmak lazım. Yani özellikle spesifik olarak Marmara Denizi'nin... Şimdi tamam burada balıklar tutuluyor. Balık sezonu açıldı. O balık hı hı. tutulan balıklar e, tezgahlarda satılıyor. Ve biz evlerimizde yiyoruz bu balıkları. Hı hı. Çok ciddi bir ağır metalden... Ee, ...bahsettiğiniz, sorun bununla ilgili olacak ama... ...ben kendimle ilgili bir anekdot aktarayım hocam. Ee, daha önce su ürünleri, şimdi su bilimleri olduğu... ...İstanbul Üniversitesi'nden bir hocamla bir haber yaptığımda... ...bana kesinlikle midye yem, özellikle midye yeme demişti. Ve o gün bugündür ben midye yemiyorum. Ee, şimdi sizde yani hem midye hem de diğer balıklar... ...işte hamsi, sardalya vesaire şu, şu anda e, Marmara'da tutulan balıklar bunlar... Ee, bu balıkları yemekte bir sıkıntı var mı şu anda sizce hocam? Yani e, tabii ki tüketmekte bir sıkıntı yani şöyle bir sıkıntı yok yani, e, diğer tükettiğiniz işte e, diğer ürünlerle hani modern çağın gelişmesiyle orantıladığınız zaman bir sakınca yok çünkü bu bahsetmiş olduğunuz balıkların çoğu eğer ortamda kirletici bir unsur varsa burayı terk etme şansına sahip olan türler yani hamsiydi, palamuttu zaten bunların çoğu hani burada geçen balıklar yani geçerken bunda, yakalanıyor geçerken yakalanan balıklar bunlarla ilgili yok niye ile ilgili çok ciddi problemler var hakikaten çok ciddi problemler var hatta benim ee, bir beyanatım vardı bir zaman evvel niye yiyeceğinize pilenin diye yani hakikaten bu düzeylerde. Çünkü midye yerinden hareket edemeyen bir canlı. Ortamdaki partikülleri bunun içinde bir ayrım yapmasının süzüp bünyesinde bulunduran bir canlı. Yani bu o bakımdan midyeyi ayrı tutmak lazım. Anladım. Yerinden kıpırdayan ha, yani. Halk sağlığı olarak. açısından bu çok önemli. Bunu söylememiz çok önemli bence. Şimdi e, başlıca kirleticiler en kirli olan yerler çünkü Marmara Denizi'nin etrafında yani yaz sezonun sonuna geldik ama her tarafında insanlar denize de giriyor. Hı hı. E, denize girmelerinde sakıncalı olan bölgeler ne bileyim Ergene Havzası'nın etrafı olsun ya da Pendik Hattı oradaki sahil bölgesi olsun böyle özellikle çok kritik olan insan sağlığı açısından deniz canlılarını konuştuk konuşmaya devam ederiz ama insan sağlığı açısından da çok kritik seviyede olan e, bölgeler var mı? Ay, var tabi de şimdi şöyle bir e, ayrım var şimdi denizden bir e, enfeksiyon kapabilmeniz için denizin ya çok Hat safhada yani kanalizasyonun döküldüğü noktada giriyor olmanız lazım. Yahut da çok ciddi miktarlarda vücudunuza ortamdaki suyu almanız lazım. Hı hı. Bu da çok ciddi miktarlar. O kadar su aldıysanız zaten olarak görürsünüz. Enfeksiyona evet. gerek kalmaz. Zaten çirlenmenin insanlardaki doğurduğu duyarsızlık buradan kaynaklanıyor. Yani siz direkt odaklanıyorsunuz. Bir, şey bir şey olmuyor. Ha, bir şey olmuyor. Tabii olan odak noktaları var. Yani deşarjların yapıldığı noktalar var. Yani e, şamandıraları görürsünüz. Tipiktir deşarj şamandıraları. Onlara yakın bölgelerde girerseniz, eğer işte ne bileyim Orta kulak ent, e, enfeksiyonunda menajit eklen. hani vücudunuzda yara varsa buradaki enfeksiyona kadar e, e, bir sonuçla karşılaşırsınız ama yani girdiğiniz zaman öyle e, hani ölüp de çıkacağınız bir yer yok. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Ya, ama yani kirlenme var. Şimdi e, çağımızın kanseri var. iki sene çalışıyoruz. Plastikler. Özellikle evet. mikroplastikler. E, bu mikroplastikler dokuya kadar girebiliyor ve bir numaranı kanser öyesi. Ve e, birçok balığın dokularında, midesinde bulabiliyoruz. Geçen sene yapılmış hem de Marine Flution Brewtime diye önemli bir ergi yayınlanmış olan çalışmamızda dünyada yapılmış olan en büyük yoğunluktaki mikroplastik çalışması, yani bulgu olarak en büyük yoğunluktaki Akdeniz'in İsrail sahillerinde olandı. 1 milyon 500 bin partikül kilometre karede. Marmara Denizi'nde aynı çalışma yapıldığında buna çok yakın bir rakam 1 milyon. ...490 gibi... ...yani şimdi tam rakamları hatırlayamıyorum Hı -hı. ama... ...çok yakın bir rakam olarak bulundu... ...bu rakam. Hocam yani, ben bu tanımı ilk defa duyuyorum... ...mikroplastik tanımını... Evet. ...yani bir plastik sorunu bahsediyoruz ama... ...bahsettiğiniz şey normal bir pet şişelerden bahsetmiyorsunuz siz. Bu Onlardan nedir? bahsediyorum esasında... ...yani biz bunların yüzlerce seni e, ...bozulmadığını filan zannediyorduk... ...ama onların öyle olmadığı çıktı... ...bunlar mikro yani... 5 milimetre ve altındaki Hatta artık nanoplastik kavramı Oluştu onunla ilgili Çalışmalara başlatıyoruz Bunlar çok ufak partiküllere Ayrılıyorlar ve bunları özellikle Balıklar yenilerle birlikte yiyorlar Ve bunlar dokuya girebiliyorlar Yani balığın beyninde Yahu belki de yarın öbürsü gün insanın beyninde de bulabileceğiz bunu. Sindirilmiyor Sindirilmeyen bir şey bu hayır, hayır sindirilmeyen bir şey bu ve Yani dokulara geçebiliyorlar bu kadar ufak partikül. Böyle bir tehlikeyi de gerçekten ilk defa ben sizden duyuyorum hocam şimdi. Böyle evet, bir tehlike de Yok ama... yükselen bir trend bu yani deniz kirlenmesi açısından plastiklerin yani hem makro hem yani mikro hem de nano plastiklerin çalışılıyor olması. Tabii bu da arıtma sistemlerinin yetersizliğini gündeme getiriyor. Çünkü bütün dünya bunları tutabilecek şeylere giriyor. Mesela diş macunu kullandığınız zaman o aşındırıcı etki mikroplastik ee, yahut da gibi malzemeleri kullandığınız zaman yani deterjanları kullandığınız zaman o aşındırıcı maddeler de çoğunlukla mikroplastik. Bir bu yolla geliyorlar bir de plastiklerin parçalanması sonucu ortama gelen mikroplastikler var. Bunların hepsi işte çok büyük. O, olur Anladım gerçekten bayım şeyler. Şimdi hocam şuna geçmek istiyorum ben. Sizinle dün de biraz konuşmuştuk. En büyük kirletici Marmara Denizi'nin en büyük kanayan yarası. Bir Ergen havzasından bahsetmiştik. Ergen'e nehrinden <gülüyor> bahsetmiştik. En büyük kirletici zannediyorum Ergen'e çünkü tüm, tüm Trakya'nın pisliğini taşıyıp ağır sanayinin atıklarını taşıyıp Marmara Denizi'ne boşaltılıyor. Şimdi... Hayır daha değil. O daha değil. Yani e, öyle bir proje var e, şu anda. Yok iyi ee, anlamda söylemedim şu anda kötü hı. anlamda taşıyor tüm ya Biliyorum tüm biliyorum şu anda taşımıyor. Yani şu anda Ergen Eneşi dünyanın en kirli nehirlerinden biri olarak Ege Denizi'ne yani Kuzey Ege'ye akıyor. <gülüyor> Anladım. E, şimdi proje Ergen temizlenmesi projesi ama şöyle yapılacak. Ergen Eneşi'nin iki yanına borular döşenecek bunların hı -hı. adı kuşaklama kolektörleri ergene nehrini kirletici unsurlar bu borularla toplanıp Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ne derin derin dışarıya de yapılacak. Bu yapıldığı andan itibaren bu demin konuştuklarımızın hiçbir önemi kalmayacak. Hem renk olarak hem koku olarak hem hani oksijenden bahsedemeyeceğiz hiçbir şeyden bahsedemeyeceğimiz bir sürece gireceğiz. Ne olacak yani, o zaman? Kesin, nok kesin nokta. Kesin Yani artık bir e, yani deniz olarak nitelenmeyecek bir e, su kütlesiyle karşı karşıya kalacağız. Anladım daha daha büyük de, bir yani tehlike olacak bekliyorum. o zaman. Yani ben, ben tabii tabii. O işin sonu. Ve şu anda <gülüyor> da proje bitmek üzere. Ondan sonra işte bilemediğimiz belki konuşurken o projenin derinliğinde, şarjının önünden geçeceğiz. Şu anda Marmara'ya ilisindeyiz Herhalde yaklaşık bir, işte, bir 40-50 kilometre sonra onu deşarj yapılacağı yerden Geleceğiz yani Balıkçılığın tamamen sonu olacak Ondan sonra e, o zaman belki O deniz sorduğunuz soruda Denize girdiğimiz zaman çok ciddi e, Zararlar görebileceğiz Marmara denizinde Bir süre sonra Yani e, Tamamen artık e, Deniz adını hak etmeyecek bir su karşı karşıya kalacak. Peki son bir şu konuya da girmek istiyorum hocam. E, Marem şimdi bu e, bir tahlil yapıyor sonuçta. E, ne durumda olduğunu e, ortaya koyuyor. Hı hı. Bundan sonraki aşamasını da yani çare nedir? Bu boyutuna da bakıyor musunuz? Bakıyorsanız sizin önerilerinizi... Hayır hayır bakmıyoruz. Yani hayır. bakmıyoruz onlara. Onlar hani e, bizim insani önerilerimiz. İşte Tabi ağrıtma yani ...şu andaki yetersiz olan... ...metestislerin düzeltilmesi... ...derin denizde şarjı diye... E, ...sunulan saçmalığın... tamamının ortadan kaldırılması gibi şeyleri... ...hani kişisel olarak... ...ben önerilebilirim. Ama bizim yaptığımız... ...çalışma denizdeki işte... ...aşağı yukarı e, yüze yakın... ...parametrenin... ...ölçülmesi ve bunların... E, ...bunlarla ilgili modellerini... Peki Marem, Marem çalışmasını ayrı tutuyorum hocam... ...yıllardır bu işlerde uğraşan bir... E, ...hidro biyolog olarak... Marmara Denizi'nin bir kurtuluşu var mı? İki, bunun yöntemleri nedir sizce? Vallahi yani Şöyle söyleyeyim, kurtuluş e, bir, yani arıtılmaksızın hiçbir de yapılması. Yani şu anki esasında çevre mevzuatı uygulanacak olsa, Marmara Denizi e, yani tam anlamıyla uygulanacak olsa diyorum, Marmara Denizi bilemediniz e, şu anda başlasa 10 e, sene Cibari bir zamanda şey olur. Hı hı, kurtulur. Yani kurtulur. Eski 80'lerin önce 80'lerin başına döner belki. Evet dönebilir. Çünkü mesela çevre mevzuatında alıcı ortam parametreleri var. Hı hı. Mesela oraya o alıcı ortam parametrelerini şu anda mı denizine uygulandığınızda hiçbir şekilde beşer yapamayız. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ama o uygulanmıyor. Yani saturasyon olarak verilmiş yüzde 90 saturasyon yani e, orada da 5-6 mg litre oksijenin altında e, çözülmüş oksijen istiva eden yere hiçbir şekilde e, deşarj yapılamaz diyor. Hı hı. Yani mesela bunu uygulasanız Marmara Denizinde çok ciddi bir iyileşme görürsünüz. Yani şu, şu anki çevre mühimmatımız olacak galiba. Anladım. Ee... Yani siz bunları söylerken şu geldi aklıma. Burada e, her hafta bir çevre konusunu, çevre meselesini ele alıyoruz. Ve günün sonunda dönüp dolaşıp her konuda şuna geliyoruz. Aslında bizim mevzuatlarımız var. Her şeyimiz çok düzgün. Yazılı olarak bakıldığında. Ama uygulamada en büyük sorunlar var. Burada da e, yine böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Evet evet. Burada çok uzun zamandır karşı karşıyayız. Yani biz e, mevzuatı aşabilmek için e, bypasslar veriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani biz evet. bunları denediğimiz için bunlar yapılıyor. Yani mesela bazı e, işletmeler var e, Marmara Denizi'nin etrafında. Yani ben Marmara Denizi'ni bilen biri olarak kabul ediyorum kendimi. Yani bana deseniz Marmara Denizi'ni batırmak için nerelere bu tesisleri kuralım deseniz inanın şu an olan noktalarını kurar. Ya bunun için ket toporları var. Mesela Hı. Marmara Denizi'nde folklarımız var. Fok markamız var ve Foklar otçu tarafından belgelenmiş vaziyette. Hala birkaç ailenin orada olduğu yani e, Akdeniz topları Mesela bunun üzerinde bir termik santralle Türkiye'nin en büyük e, metaloji fabrikası var. Hı hı. Yani şu anda Çok e, deniz kaplı bağlarının olduğu yere bir termik santral yapılma planı var. Ya yani Bunlar yapılıyor yani denizin içinde diyor çeşitliliğin en yüksek olduğunun aktarır term santrallerde liman var. Anlatıyor. Bahsettiğiniz mi? yer neresiydi hocam? Hangisi? Bahsettiğiniz yer neresi en son? Deniz. Ha yerden farklı yerden bahsetti. Yani ya. Adana'dan falan bahsettiniz Adana'dan oldu. Adana'da. Yani Adana eee olduğu var. yer Karabiga. Karabiga civarı. Hı hı. Ondan sonra e, Deniz Kaplumbağalarının olduğu Şarkı ile Gelibolu arasındaki bölge. E, şeyin olduğu yer e, Erbek, yani Karabiga ile Erbek arası. E, şu anda zengin bir bi biyoçişliğin olduğu hatta Aksaz Kemer, Çanakkale'ye doğru olan bölgeler. Buralarda da işte santraller ya var ya da yenileri yapılması planlı. Anladım. Peki. Yani bölgeler bunlar. Peki hocam çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık bizi aydınlattığınız için, derin bilgiler verdiğiniz için. Ben konuşmamızdan sonra da bu, bu, gittiğiniz basın toplantısı hakkında e, bilgi vereceğim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Şimdi Marem projesi 2018 sonuçlarından bahsettik. Levent Artüs, Hidrobiyolog, Sevinç Erdal önü Vakfı Marem Projesi lideriyle konuştuk ee, Hocamız Tekirdağ'a doğru hareket ediyordu Bugün saat 12 ile 1 arası Tekirdağ Yelken Kulübü'nde Her yönüyle Marmara Denizi adıyla Bir basın açıklaması yapılacak Ben bunun duyurusunu da yapayım Sadece Levent Artüs değil ee, Avukat Güneş Gürseler Yine e, Sevinç Erdal İnönü Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Bülent Artüs, Elektrik Mühendisi Marem Projesi koordinatörü Profesör Doktor Dinçer Gülen, Profesör Doktor Mehmet Sakınç İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Marem Geoloji Sedimantoloji bölüm sorumlusu, Profesör Doktor Bahattin Yalçın Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Marem'in yine Kimya Bölümü sorumlusu Profesör Doktor Sezgin Ertunçer de yine aynı basın toplantısında Marmara Denizi'ni her yönüyle Marmara Denizi'ni ...anlatmak üzere bugün bir basın toplantısı yapacaklar. Ee, ben de bu toplantıya gitmek istiyordum ama gidemedim. En azından radyoda e, bu projede ne gibi bulgular çıktı? Marmara Denizi'nin içinde bulunduğu bayım tabloyu ortaya koyduk. Ee, durum gerçekten çok vayım. Hem Marmara Denizi açısından hem de memleket açısından... E, buraya gelmeden önce e, işte bir gün önce M5 ve Pelin Cengiz'le Cengiz ne konularını konuşsak dedik. Yani vahim konular içerisinden hangi vahimini ele alsak diye e, kara kara düşündük. Ben e, diğer konuşmak istediğimiz ama bunu tercih ettiğimiz bir konu var. Diğer konu da havalimanı. Eminim açık radyodaki programlarda bu konuşulmuştur. Üçüncü havalimanı işçilerinin yaptığı son dönemdeki eylemle ilgili... Ben bunu da hatırlatmadan programı kapatamayacağım maalesef. Üçüncü ee, havalimanı işçilerinin taleplerini e, bugüne kadar okumadıysanız lütfen bu yayından sonra okumanızı rica ediyorum. Ne kadar e, insani e, talepler olduğu konusunda zannedersem okuyan her insan hem fikir olacaktır. Ee, ve bir eylem yaptıklarında birçok kişi gözaltına alındı. Ee, bu gözaltına alınanlar terör suçuyla e, yargılanmak üzere belki ileride haklarında dava açılacak. Yani tek istedikleri temiz sağlıklı şartlarda çalışmak, maaşlarını alabilmek zamanında. Ve buna benzer talepleri var. Ee, bu da biraz önce saydığım da talepleri e, Marmara Denizi daha temiz bir yaşanabilir bir deniz olsun daha yaşanabilir bir dünya ve çevre içinde bizler de uğraşıyoruz her hafta e, ekonomi ekoloji programında bu sorunları el alıp neler yapılması gerektiği ile ilgili de birkaç kelam ediyoruz bu haftalık da bu kadar sevgili Açık Radyo dinleyicileri haftaya görüşünceye dek hoşçakalın <gülüyor>